Sabah 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la birlikteyiz. Ve konuklarımız Zeynep Sayın ve Oya Baydar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Zeynep Sayın ve Oya Baydar'la birlikte geçen hafta söyleşimize başlamıştık. Bu ikinci programımız. Geçen hafta Oya Baydar'ın Çöplüğün Generali kitabından yola çıkarak kitaptaki... Bellek, hafıza ve ayrıca iş sürme, bunlarla bağlantılı olarak konuşmuş ve en son imgeler ve imgelerin dönüşümü yok edilmesine yönelik politikalar ve bellek yitirilmesine dönük ne diyelim? Çalışmalarla ilgili yerde konumuzu bırakmıştık. Buradan ne dersiniz Zeynep hocam? Buradan devam edelim mi yoksa kitabın başka bir boyutuna mı geçmeyi istersiniz? İmgeler hakkında konuşabiliriz ama ben başka bir şeyi ya da konuşmaya yeniden orayı konuşmayı oraya vardırabiliriz ama ben geçen hafta konuşmadığımız bir başka noktaya değinmeyi tercih ederim sizin için mahsur olmazsa. O da şu ki aslında Oya Baydır'ın romanına varmama vesile olan Covid-19 ve biyo siyaset. Çünkü geçen, bu geçen e, yani bu sene Mart'ta kapandığımızdan biri biyo siyaset hakkında kaçınılmaz olarak düşünüyorum ve geçen semestr bir biyo dersi de açtım. Yani biyo siyasetin tarihçesi yani hangi a, teknik araçlar, malzemeler fotoğraftan başlayarak aslında biyolojinin siyaset konusuna a, konusu olmasının aracılığını yapmıştır gibi böyle çok çok ilginç bir e, ders de oldu. Tam bu dersin ortasında ben Oya Baydar'ın Çöplüğü'n generalini okudum. A, ve... Yani bir aydınlanma anı gibi bir şey şu nedenle de yaşadım. Çünkü bir siyaset aslında devletlerin bundan sonra senin sağlığından ve senin yaşamından ben sorumluyum demesi. Çok kaba olarak bunu ifade edecek olursak. Yani daha öncesinde gemenler kimin yaşayıp kimin yaşamayacağına karar verirlerken, yani kimin boynunu uçuracağız, kimin boynunu kıracağız, mecazen kararını verirlerken, birdenbire yani... Bir dönüş, dönü, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir eksen kayıyor. Bir dönüş noktasından, dönüm noktasından sonra ben senin sağlığından sorumluyum. Şimdi psikiyatrist yani bir hekim aslında bütün bu unutma virüsünü ve bu başlangıçtaki büyük patlamayı bulan ve onun izini süren kişi fakat son derece ilginç bir şekilde o da tedirginlik duyuyor kaçınılmaz olarak. Aman ben de bunları unutabilirim. Yani aman ay, yani ben de maruz kalabilirim. Fakat orada da şöyle bir durum var ki aslında egemenler tarafından egemenler demek zorundayım. Yani çünkü kimler onlar bilmiyorum. Yani hükümet ya da başka yani uluslararası yani sermaye güçleri. Yani çünkü uluslararası sermaye güçleriyle de alakalı olan bir şey bu kaçınılmaz olarak. Yani ayraç açarak şunu da söylemem gerekiyor. Mesela bugün de son derece ilginç bir haber okudum. Aa, yani neden aa, dün itibariyle gerçek vaka sayıları açıklandı? E çünkü çok yakında aşı çıkacak. Yani aa gibi bir denklem var aa, işin aslına bakıyorsak. Yani şimdi e, dolayısıyla... Aa, ee, bu o, egemenler neden birdenbire kendi e, vatandaşlarının unutkanlığını sağlık olarak tanımlamak zorundalar? Kendilerini onların sağlığından neden sorumlu tırnak içinde tutmak zorundalar? Çünkü sağlık dediğimiz şey yani dolayısıyla normal. Yani normal bir sağlık, normu belirleyen ve anormal olan şeyi de belirleyen şey. Şimdi dolayısıyla normu tutturmak için, o sağlığı tutturmak için kaçınılmaz olarak, kaçınılmaz olarak o bellek unutkanlığına yol açan bir ilacı servis etmek zorunda kalıyor. Bu bana çok acayip geldi. Yani aslında öldürmüyor artık. Çünkü bir önceki çağda, yani 70 sene öncesinde, 80 sene öncesinde mühimmat var. Mühimmatın yerine ya da silah var, mermi var, işte a bomba var ya da her ne var ise, yani silah var, lanetli pay var. O ürün fazlasından sürekli arta kalan geçen hafta da sözünü ettiğimiz yani o Mussolini'nin aslında o foro Mussolini'deki yerdeki bütün o silah mozaiklerine yol açan lanetli pay var. Ürün fazlası var. Ve dolayısıyla da sürekli bir öldürme meselesi var. 70 sene öncesinde, 80 sene öncesinde. Ayrıca bir şey daha söylemek isterim burada. Benim mesela son derece heyecan verici buldum. Afgan savaş alıları var biliyor musunuz bilmiyorum. Yani bayağı yani Afganistan'da kadınlar eli belindeki gibi böyle bir takım motifler yerine tanklarla, toplarla, tüfeklerle halı dokuyorlar. Yani bu da çok acayip olan bir şey. Yani a, bir takım paralel evrenler, bir takım farklı mecralar aynı anda aynı çağın içinde yaşayabiliyor. Yani a, bir yandan hala o lanetli payın a, varlığını a, bütün bütün bütün şiddetiyle şiddetliyle burada bir tecrübe ederken, diğer yandan başka bir şey daha oluyor. O da şu ki yani bu otoriter neoliberalizmin ya da otoriter ne diyeceğiz kürün yani varlığını ay, şiddetle bir yanıyla bir hissederken diğer yandan da Oya Baydar'ın çöplüğün generalinin 80 sene sonra yani o büyük patlamadan 70 sene sonra gelindiği yerinde birdenbire egemenler benim sağlığımı korumak, benim mutluluğumu korumak uğruna bir virüs icat ediyorlar. Bir belleksizleştirme virüsü icat ediyorlar ve dolayısıyla da aslında sistemin varlığını koruyorlar. Şimdi biyolojinin dolayısıyla siyaset konusu haline geldiği bir Roman olarak da ben Oya Baydar'ın romanını okudum. Bu da bana çok ilginç geldi. Geçtiğimiz ya o zaman okumamıştım. 2009 senesinde okumamıştım. Yani şimdi 10 sene sonra okudum, 11 sene sonra okudum. Bu da bana son derece ilginç geldi. Yani ee, ve yani günümüzde de yani aslında sürekli o soruyu soruyoruz öyle değil mi? Yani günümüzde de şimdi yani yeniden bir şeye gidiyoruz, yeniden bir karantinaya doğru yol alıyoruz. Avrupa ülkelerinin hepsi karantinaya girmiş durumda. Fakat Avusturya'da mesela son derece ilginç, bunu da söylemek zorundayım. Yani bu haberi de bugün okudum ve bugün öğrendim. Arkadaşlarıma telefon açarak deyit ettirdim. Avusturya'da, şimdi bu kapatmada, bütün kitap, kitapçılar kapatlı, kapalı, her yer kapalı. Açık olan bir tek dük dükkanlar, dükkan ne biliyor musunuz? Silah sat satıyorlar. Silahçılar, yani silah dükkanları açık. Çünkü millet av, yani ava gitmek istiyor. Madem şimdi kapalı durumdayız. Nadem şimdi hiçbir şey yapamıyoruz o zaman biz alalım bu, o mühimmatı avımıza gidelim. Yani şimdi bu da bana son derece acayip geliyor. Yani bir yandan gerçekten ay, sağlığın korunması kitlenin sağlığının korunması adına ay, işte Covid-19 aşısının paralelinde bir unutkanlık vir virüsü servis ediliyor. Bir yandan da Avrupa Birliği'nin asude ülkelerin birinde hala silah satılıyor. Yani bu Afganistan'da değil demek ki sadece. Paralel düzenler hala yani bir şekilde yan yana. Bilmiyorum Oya Hanım siz bunu tabii böyle okudunuz, böyle düşündünüz mü? Yani biyoloji diye düşündünüz mü? Ya da bugünden bakınca düşünür müsünüz? Bunu bilemiyorum. Yani yorum aşırı yorum mudur? Onu da bilmiyorum. <gülüyor> evet tabii okurun yorumu, hele uzman okurun yorumu epeyce bir Farklı olabiliyor ama yanlış oluyor demiyorum. Şimdi şöyle bir kere baştan alırsak bu virüs, unutma virüsü, unutturma virüsü diyelim isterseniz, halkın e, mutluluğu için falan değil aslında, rıza toplumları yaratmak için, rıza toplumu diye bir şey var. Kendilerini yani, e tamam güvenlikteyiz, şuyuz, ay ne güzel, lan lan Bunun için unutma virüsü o büyük travmayı, korkunç bir şey olmuş. Ve bu merkezdekiler dediğimiz kimse muktedirler değil, ne derse diyeyim bunlara, onlar tarafından yaratılan bir şey. O yok ülkenin yok olmuş ülkeyi yok edenler zaten o merkezdekiler, o muktedirler. Ve bunu unutturmak için zaten işte sonra anlıyoruz ki e, su şebekelerine esas olarak bu virüsü zerk ederek, e, bu unutma virüsünü zergeterek insanların bunu unutmasını sağlıyorlar ve sonradan kurulan düzen e, tam bir rıza düzeni oluyor. Evet insanlar mutlu bir takım mutluluk verici içkiler de var, güzelliği yaşıyorlar falan ama unutmuşlar, her şeyi unutmuşlar. Şimdi virüsün evet iktidarla ilişkisi, bütün iktidarlar bir şekilde mecazi anlamda da olsa bir virüs yayarlar. Evet. Mevcurdurlar bunlar. Kendi iktidarları için hani var da şimdi çok kullanılan deyimle bekaları için o iktidarların ve muktedirlerin kendi bekaları için bir takım virüsler yayılır. Bu virüs evet şey de olabilir bildiğimiz virüs de olabilir yani Covid-19 da olabilir oradan oradan nemalanmak da olabilir. Yaymasa nemalanmak da olabilir ondan. E, bu virüs mecazi anlamda bir düşünceler olarak da toplumlara serk edilebilir. Ama bunların hepsi o baştaki muhtedir. Ve bu muhtedirlerin e, ideolojisi falan da önemli. Şu anda hele bir tek sistem var dünyada. Yani ister kapitalist, ister sosyalist, sosyalizm yok artık ama o da olsa aynı. Tek bir sistem, işleyiş var, bir çark var. O çark dönüyor. O çark Rusya'da da aynı dönüyor, Amerika'da da aynı dönüyor. O çark gerçekten siz demin hatırlattınız silahlar üzerinden dönüyor. Aynı zamanda. Silah endüstrisi üzerinden dönüyor. Avusturya dediniz. Amerika'da bütün yapılan şeylerde istatistiklere göre son yılların en büyük silah satışı var son zamanlarda. Ama onlar başka. Onlar şeyden korkuyorlar. E, evlere bir yağma olayı olur, evlere saldırılar olur diye kendilerini korumak için. mesela. Ama özetle şu, bütün mesele iktidardır. İktidar ve muktedirlerdir ideolojisi bile önemli değildir. O iktidar ve muktedirlerin olduğu bu yerde, bir yerde insanlar, kitleler, halklar mutlaka şu veya bu şekilde susturulacak. Bu eskiden ta eskiden belki daha gaddar yöntemlerle olurdu. Demin söylediniz. Siz daha önceki programda daha doğru söylemiştiniz. Bu da ince yöntemlerle de olabiliyor. ve rıza toplumlarında bu çok ince yöntemlerle yapılıyor ve asıl ve asıl bilinç bulandırmasıyla yapılıyor. Bilinç bulandırmasının en önemli tarafı da işte baştan beri konuştuğumuz unutturmak. Unutturmak, suçları unutturmak, günahları unutturmak. Yani şeyin topluma işlenmiş, topluma karşı işlenmiş suçları unutturmak. Bu da nasıl bir şey? Bak virüslerin çeşitleri vardır. Biyolojik virüs de olabilir, düşünsel virüs de olabilir ama mesele unutturmaktır. Biz yani şöyle diyeyim, Belki ben bunu yazarken hani asıl bunun üzerine kurdum da unutmamalıyız üzerine kurmak istedim. Bakın orada başka bir şey daha var. Belki ben bir dinozorum o yüzden öyle söylüyorum ama moleskin defter vardır orada. Yazmak istenen sonunda her şey yazın der yazın öbürleri uçucu yazıya olan şey unutturmaya bir engel olarak yazı görülür yazmak. Çünkü e, bu konuştuklarımız bulutlara gidiyor falan yani. Biliyorsunuz şeyde konulabiliyor buna. Evet. E, Kıslama da konulabiliyor falan. Yani bunda çok emin değilim. Haklı mı değilim ama orada da yani biraz yazılar tarafım galiba şey yaptı. Yazılı olan. O mol eskin defterlerde yazılı olan şeyler asıl. E, ve şeyin de e, ortadan yok olup gitmiş ne olduğunu sonra öğreniyoruz ve başını ne geldiğini yani ama o eski yazarın e, da print etmiştir. Yani e, şeyleri e, bilgisayarında bırakmamıştır, faillerde, silgilerde bırakmamıştır. Onları yazılı olarak görmek için print etmiştir. Onlara ulaşır. E, bu işi değişmeye çalışan, sonraki dönemlerin meraklı ve unutmaya karşı savaşan insanı. Söylemek istediğim şu, e, ben edebiyatın e, bir Görevi şeyi değil misyonu falan öyle şeyler demeyeyim ama eğer yazma şeyiniz varsa bir edebiyat yapıyorsanız özellikle bir söz söylemek için yaparsınız diye düşünüyorum. Bu söz her şey olabilir. Yani insanın bir yanını derinleştiren ne de her konuda olabilir bu söz. Ben daha çok işte benim tarzım bu iktidarla mücadele sözleri söylemek belki. Ya yani bu sözü söylemek vardı kafamda. O söz aslında şuydu evet unutturuluyor. Unutmamız için her şey yapılıyor. İşte üç maymun virüsüdür hatta romanda. Yani amiyane adı üç maymun virüsü olan H2-3 bilmem ne şimdi unuttum. O formülü olan bir virüstür o. Bu virüse karşı durmamız gerekiyor. Ben bunu söylemeye çalıştım. Nitekim e, bu işi araştıran o günden yani o büyük patlamanın falan olduğu günden 70-80 sonrasının insanları, birkaç insanı işte onu yapmaya çalışıyorlar. Buna karşı durmaya çalışıyorlar. Ama orada da onların başına ne geldiği de kitabın sonunda bırakılmıştır öylece. Ben bu arada tabii kitabın kahramanını çok seviyorum. Şeyi çöplüğün genelini çok seviyorum. Yani onu çok içimde duydum aslında. Çünkü biliyorsunuz hep yani biraz da nerelerden çıktı derken işte bu, bu sorunlardan çıktı ama bir de bu sokaklarımızda hemen kapımızın önündeki çöp kutularından e, o çöpleri toplayan çocuklar yani biraz onlardan da çıktı ve sonra hatırlarsanız bir büyük çöplük patlaması oldu İstanbul'da hmm, karşı taraftan karşı tarafta. bütün bunlardan da belki çıktı ve hakikaten şeyi biliyorum biraz uğraşmıştım o sırada başka yani şey nedenlerle ne bileyim, insani vicdani nedenlerle gerçekten oralarda çocuklar çok topluyor bugün, de topluyor. bugün de topluyor bir de yani böyle gündelik hayata yansıyan bir yanı var olabilir siz üç emigrorsu diyorsunuz. Ben bir yandan da bu romanı okar, okurken hep üç su düşündüm. <gülüyor> yani a, sizin bunu düşündüğünüzü <gülüyor> sanmıyorum. <gülüyor> ama sürekli 3 <gülüyor> maymunu üç. Yani dolayısıyla sermaye her zaman aslında tabi kazanır yani. <gülüyor> yani. Yani kazanmasını biz istemiyoruz <gülüyor> ama yani. Her koşul düşünmemiştim ama bunu tabi re reklam olarak önerelim belki ben olur. <gülüyor> Yani ve şöyle diye düşündüm bütün o yani sermayenin ürettiği bütün o fazlalık aslında çöp oluyor. Yani zaten lanetli pay derken de kastım da, kastım da o yani artı ürün derken yani sermayenin ürettiği bütün o fazlalık çöp. Yani ve aslında dediğimiz o kadar doğru bir şey ki yani mecazen o çöplerin patlaması unutturulmak isteniyor zaten yani çünkü o patlayacak yani aa, kaçılmaz olarak patlayacak ve patlıyor da zaten yani aa, mecazen patlaması unutturulmak isteriyor ve şimdi dolayısıyla yani mutluluk derken de şunu kastediyorum ben tabii ki Rıza doğru yani aa, elbette fakat mutluluk derken mesela bir aa, sanıyorum 1976'da Richard Working Gen, Gen Bencildir diye bir roman bir, bir, bir pardon bir kitap yazıyor ve diyor ki aslında diyor genetik diyor biyoloji için neyse Memetik de yani toplumsallık için odur. Yani nedir bu memetik? Yani aktarım, ee, dilsel aktarım. Yani hiç durmadan yani o yüzden de mesela William Burroughs diye benim çok sevdiğim Beat Generation'dan kalma bir şair var. Language is a virus from outer space. Yani uzaydan gelen bir virüstür. Yani şimdi her iki anlamda virüstür. Yani olumlu anlamda virüstür, olumsuz anlamda da memetiktir aslında bakıyorsanız. Çünkü bakın bütün bu günümüzde güncel olan, aslında çöp olan, aslında ürün fazlası olan, yani bütün o a, e, Facebook'ta, Instagram'da, a, Twitter'da, orada burada dönen bütün o, şeylere bakın yani hepsi viralite kav sözcüğüyle hareket ediyor. Yani. Viralite aslında viral olmak yani en hızlı en çabuk şekilde karşı tarafa dilsel olarak bulaşmak. Yani şimdi unutkanlık virüsü, unutturma virüsü yani sadece a, kana a, şırıngalanan bir virüs değil tabii ki. Yani bu bütün bu dilsel yöntemlerle de yapılan yani bütün bu memetik yani mimetik yani öykünmek Tende yani bir şekilde gelen, genetiğe de gönderme yapan bir Dworkin'in icat ettiği sözcük bu. Yani a, bütün bu viral olarak bizim bütün bilinçaltı kodlarımızı belirleyerek zehirleyen bir şey. Yani evet. üç maymun virüsü, yani a, ve bütün o sermayenin atığı, bütün o sermayenin o çöpü, çocukların topladığı yani a, böyle baktığınız noktada yani asıl yani o bütün bu sistemin travmasının unutturulması sayesinde sadece insanlar bir anlamda da yaşayabiliyorlar. Siz geçen hafta çok içten bir itirafta da bulundunuz. Biz de belki unutmak istediniz dediniz. Yani bir yandan böyle de bir şey de var. Yani insanoğlu çok tuhaf bir canlı. Yani hepimiz öleceğimizi bile bile yaşamaya kadiriz. Yani nasıl yapabiliyorsak bunu beceriyoruz yani. Fakat bir an geliyor, hakikaten yok istemiyorsunuz, onu unutmak istiyorsunuz, onu unutma bedelinde yaşanınızı sürdürebiliyorsunuz. Şimdi bu ama tam ben de sizin gibi duruyorum. Yani sizin bu romanınızı okuduğumda gerçekten bir aydınlanma anı yaşadım. Yani Seval Şahin'e derhal telefon açtım. Ya pardon WhatsApp mesajı yolladım, bunu yapalım diye, bu konuşmayı yapalım diye. Yani bütün bu kapıları açan, ne yani işte bütün yani ben hep öyle de düşünüyorum zaten bazı kapıların açılması, bazı soruların sorulması diğer geri kalan şeyden daha değerlidir. O alanın açılması geri kalan şey her evet. şeyden daha değerlidir. Yani bütün o alanı yani açan bir metin. Metnin tabii ben yapılışını da ilginç buldum. Yani bütün o geriye gelmeler, gitmeler yani o fragmanlar. Yani farklı anlatı düzlemlerinin ve zamanlarının yan yana olmasını da o geleneksel kalıbı da kırması açısından onun dışında bir yerde duruyor olması açısından da ilginç buldum. Zaman zaman biraz sinirlen oldum şunu itiraf etmeme izin verirseniz işte romancı bunun parantez açarak parantezin... <gülüyor> ya, o benim şeylerim onlar yani ben o anda ne düşündüysem onları yazdım. O bir, Çünkü o bir... Taslak metin aslında gerçek metni değil yazarın. Yani hmm. o romanın hmm. yazarın gerçek metni değil ama ben de bugün tekrar okurken onları unutmuşum, onları da fark ettim. Bir e, sonra düşündüm ki ben evet her onları koyduğum bölümde o soruları kendi kendime sormuştum. Yani bazıları da gerçek olaylardı çünkü onların hmm. gazetelere falan yansımış. Şimdi ben bunu böyle yazsam çok mu ağır olur? Çünkü hep onu yazdım. Yani gerçekler bazen romanda yazdıklarımızdan çok daha ağır olabiliyor. Bazen işte bunu sona mı koyayım, başa mı koyayım? Yani orada samimiyetle şöyle hareket ettim. Ben bir roman yazarken böyle yapıyorum. Kendi kendime sorular soruyorum. Sonra bir çözümünü buluyorum. Onun o taslağında onları da koydum. Yani şey ayıp olurum söyleyecek ama ben bugün onları okurken beğendim. Yani şeyi beğendim. Yaptığım işi beğendim. Allah işte benim böyle bir huyum bak unutuyorum bana bu metni verseydiniz ya bunu ya yazmış fena da yazmamış falan bile diyebilirdim o derece olabiliyorum ben. bu yaşlılıktan değil ama öteden beri böyle yok yok ne dediğinizi biliyorum ben sizin kader ve Lut biri değilim yani ama ben, ben de birkaç tane kitap yazdım ve hiçbir hafızam hiçbir hatıram yok, yok İyi o zaman <gülüyor> böyle olmabiliyor yani yok yok şey. yani yok yani biri bana bunun dersini ver yok <gülüyor> Evet programımızın sonuna geldik. Ki haftadır çok şahane bir söyleşiydi. Bence ikinizle birlikte burada olmak benim için de çok harikaydı. Hocam iyi ki bu programlara vesile oldunuz. Valla iyi ki oldum evet. <gülüyor> gerçekten çok e, minnettarım size, oyanım sizde bizim eşlik ettiğiniz programımızda size çok de çok teşekkürler. Benim için de çok yararlı oldu gerçekten. Çok evet. teşekkür ederim. Zeynep Hoca ne zaman konuştu, zaten her zaman benim kafamda böyle şimşekler çakmaya başlıyor. Çok ilham verici, yani gerçekten yaptıkları ve anlattıklarıyla kendisi. Ederim. Her ikinize de çok teşekkür ediyoruz tekrar. Hoşçakalın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça Günün ve Güncelin Edebiyatı.